صلوا على طبيب قلوبنا وكره اعيننا محمد رب اشرح صدري ويسلي لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب قد من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث رب زدني علما وفهما فهمما الحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ya eyüha Ladin Amanu Aminu bı Allah ve Resulü He ve Kitabı الذي Nızel من قبل He ve Kitabı Ldini Anzel Amin واليوم Vmen Yekfur bı Allah ve Malaiket He ve Kutbı He ve Resulü He ve Lüum من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه من والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم pek kıymetli cemaati müslimin ikvan-ı din Allahu azimü şan kulları olan bizleri çok büyük nimetlerle şereflendirmiştir. Çok büyük nimetlerle süslemiştir ve bezemiştir. Bu nimetler içerisindeki en kıymetli nimet, en büyük fırsat şüphesiz iman nimetidir. İman. Ve bu iman nimetini de Allahu Azimuşan bizlere vermiştir, nasip etmiştir. Elhamdülillah. Rabbime ne kadar şükretsek azdır. Çünkü biz bu imanı arayıp bulmadık. Biz doğduğumuzda bizle birlikte geldi zaten. Ve elhamdülillah Müslüman bir anne babadan doğduk. Müslüman bir memlekete doğduk. İlk doğduğumuzda kulağımıza ezan okundu, kamet okundu. Ve her gün, günde beş defa minarelerden ezan sesleri dinleyerek büyüdük bunun ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlayabilmemiz mümkün değil. bu nimetin kıymetini bilmek bizi cennete götürür müslümanlar doğruca bizi cennete götürür iman esaslarını iyi bilerek ve Allah'ın istediği şekilde inanırsak Yolumuz cennet yoludur. Ama bu nimetin kadrini bilmezsek veya Allahu u bizden istediği şekilde iman etmezsek o zaman yanlış yaparız, hata ederiz. Allah'ın bizim elimizden bu nimeti alması kaçınılmaz olur. Allah muhafaza. Allah-u Azimuşşan müminlere evvela imanı emrediyoruz. Estağfurullah. Ya eyhellezine amenu ey müminler. Aminu billahi ve resulih. Allah'a ve onun resulüne iman edin buyuruyor. Vel kitabillezinezzele ala resulih. Resulüne indirdiğimiz kitaba da iman edin. وَالْكِتَابِ الَّذ۪ي أَنْزَلَ Bundan önce geçmiş olan bütün kitaplara da inanmamızı emrediyor. Böyle olursa iman etmiş oluruz. Böyle yapmazsak eğer imanımız kamil olmaz, tam olmaz, Allah'ın istediği gibi olmaz. men يَكْفُرْ billah Allah'ı inkar eden kişi ve melekatihi veya meleklerini inkar eden kişi ve kutubihi veya hutta kitaplarını ya da kitaplarından bir kitabı inkar eden ve rusulihi veya hutta Allah'ın peygamberlerini ya da peygamberlerinden birisini inkar eden bir kişi fakat dalla dalalen baida çok uzak bir dalalete bir gaflete bir sapıklığa düşmüştür sapık birisidir bu insan yani. Yani bir insan Allahu u Azimüşşah'ın göndermiş olduğu bütün peygamberlere inansa Adem aleyhisselamdan İsa aleyhisselama kadar bütün hepsine inansa fakat son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i peygamber olarak kabul etmese inanmasa bu insan sapık insandır. Evet bu sapık bir insandır bugün Hristiyanların yaptığı gibi veya Allahu u göndermiş olduğu kitaplara inansa yalnızca bize gönderilen son peygambere gönderilen Kur'an-ı Kerim'e inanmasa bu haşa Muhammed'in kafasından uydurduğu şeylerdir Allah böyle bir kitap göndermemiştir veya benim işime gelmiyor buna inanmak, buna tabi olmak dese inanmasa o insanda en büyük sapıktır. Sapık insandır o da. Allah'ın tabiriyle söylüyorum yani Kur'an tabiriyle bu böyledir. Mümin değildir, Müslüman değildir ve bu insan Allah'ın rahmetinden kat kat uzaktadır. Okumuş olduğumuz hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuya açıklık getiriyor. Buyuruyor ki, ''Men şehide en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh.'' Allah'ın tek ilah olduğuna şahitlik eden, böyle kabul eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan, şirk koşmayan yani. ''Ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.'' Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in de onun bir peygamberi ve de kulu olduğuna iman eden kişi ve en Naisi Abdullah ve Resuli İsa aleyhisselam'ın da Allah'ın kulu ve resulü olduğuna iman eden kişi yani Allah'ın oğlu değil haşa ya Allah'ın kulu ve Allah'ın peygamberi olduğuna iman eden kişi ve kelime Allah'ın bir kelimesi olduğuna iman eden, Allahu Aziz Musha'nın ol kelimesiyle olan bir kul, evet, İsa Aleyhisselam, Allahu Aziz Musha'nın ol kelimesiyle vücuda gelen, dünyaya gelen bir kuldur. Yani babasız olarak doğmuştur elkaha ila meryeme ve ruhum min Allahu azimuştan bir ruhtur o ve meryem anamıza ilka edilmiş müflenmiş bir ruhtur yani Allahu azimuşan öyle takdir etmiş Hazreti Meryem'in hiçbir erkekle beraber olmadan kanında, rahminde İsa Aleyhisselam'ı vücuda getirmiş, yaratmış Allah Hiçbir erkek olmadan yaratmış ve ondan sonra da onu orada büyütmüş. Sonra da vakti gelince Meryem anamızdan doğarak kucağına almış olduğu Allah'ın kulu ve Resulüdür. Yahudiler gibi ifrat, Hristiyanlar gibi de tefrite düşmemek lazım İsa aleyhisselam hakkında. Yahudiler ne diyorlar? Hz Meryem anamızı Haşa zinayla suçluyorlar. Sen mutlaka bir erkekten peydahladın da geldin deniliyor. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki Allah'u Azimuşan İsa Aleyhisselam'ı daha kundaktayken konuşturuyor İşin gerçeğini onlara anlatıyor. Kale inni Abdullah ben Allah'ın kuluyum diyor. Ey Yahudiler ve ey Hristiyanlar. Atani'l kitabe bana kitap verindi. Ki o İncil kitabıdır. Ve cealeni nebiya ve Allahu azimuşan beni peygamber yaptı. Ve cealeni mübareken eynema ve Allah bana başka bir özellik daha verdi. Nerede olursam olayım ben mübarek bir insanım. Peygamber olması itibariyle zaten mübarektir. Bir de Allahu Azze ve Meryem anamıza ilka ettiği ruhundan olduğu için mübarektir. Ve awsani bis salati ve zekati hayya. Ve Allahu Azze ve hayatta olduğum müddetçe bana namazı emretti ve zekatı emretti ey insanlar Allah bana namazı ve zekatı emretti ve berran bi valideti anneme de iyilik yapmamı saygılı davranmamı yardımcı olmamı da emretti Allah-u Azimuşşan ve lem yec'alli cebbaran şakiyya ve Allah-u beni şakî aşkıya katı ve Allah'ın dininden uzak bir insan kılmadı. Bunu Kundak'ta dinliyor. Yahudilerde, Hristiyanlarda dinliyor. Yani İsa Aleyhisselam'a iman etmeyecek olan, inkar edecek olan, ve onu öldürmeye kadar cüret edecek olan insanlar da dinliyor. İsa Aleyhisselam'a sonradan inanacak olan, onun yolundan gidecek olan insanlar da dinliyor. Fakat bakın sonuca Yahudiler ifrata düşüyorlar. Ne diyorlar? Hayır böyle bir şey olmaz. Meryem bunu kim bilir? paşa? Hangi erkekten peydahladı? Geldi Allah'ın peygamberi diye bize kabul ettirmeye çalışıyor. Diyorlar. İkinci bir topluluk olan yani İsa Aleyhisselam'ın yolundan giden inanan insanlarda ne diyorlar? O İsa Allah'ın yeryüzüne göndermiş olduğu evladıdır. Allah'ın oğludur o diyorlar. Bunlar da tefrite düşüyorlar. Allahu azimuşşan bir cinsiyete sahip değildir ki Allahu azimuşşan herhangi bir anne-baba tarafından doğurulmamıştır ve kendisi de herhangi bir çocuk doğurmamıştır. Müminin inancı budur. Lem yelid ve lem diyoruz değil mi? Ne kendisi doğurulmuş ne de bir evlat dünyaya getirmiştir. Es-senidu billah ve kâle't-rahmanu veledâ. O inanmayan, o Hristiyanlar var ya, onlar dediler ki Allah kendisine bir oğul yaptı dediler. Oğlan çocuğu meydana getirdi dediler. Subhane Allahu Azimüşşan kendi kendine diyor ki Allah böyle bir oğlu sahibi olmaktan, böyle bir evlat dünyaya getirmekten beridir. Kendi kendine söylüyor. Yapmayın. Akılsızlık yapmayın. Ha böyle bir inanca sahip olan bir kişi. Yani İsa Aleyhisselam Allah'ın kuludur ve Resulüdür. Düşüncesinde olan bir kişi vel cennete hakkun cennette haktır. Cennet olacaktır. Dünyada güzel ameller işleyenler cennete girecektir. nara hakkun cehennem de haktır. Dünyada Allah'a isyan içinde hayatını geçiren kişiler de cehenneme gidecektir. Bu da haktır. Diye inanan kişiyi edhalehullâhul cennete ala mâ kâne aleyhi minel amel. Allah-u bu insanı mutlaka ve mutlaka cennete koyacaktır. Ne amel içinde olursa olsun, ne amel üzere olursa olsun, mutlaka bu inanca sahip olan bir insan cennete girecektir. Müjdeye bakın, müjdeye. Evet. Başka bir hadisi şerifte ki Ebu Zer rivayet ediyor bu hadisi şerifi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Etani Cibrilu aleyhisselam, bana Cebrail aleyhisselam geldi. Febeşşarani, şöyle bir müjde verdi bana. Ennehu men mâte min ummetike, la yüşriku billahi şey'en de halal cenne. Allah Allah. Müjde gerçekten müjde. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin ümmetinden şirk koşmadan hayatına hiç şirk bulaştırmadan ölen bir insan cennete girecektir. Elhamdülillah. Şirk içine girmeden yani Allah'a ortak koşmadan Allah'a ait olan sıfatları Allah'tan başkasına yakıştırmayan insan demektir. Allah Allahu Azimuşyan ahkemül hakimindir. Yani hüküm verenlerin en kuvvetlisidir. Hüküm ona aittir. Emir ona aittir. O yaşatır, o öldürür, o diriltir. Yeniden bizi dünyaya getirecek olan odur. Düşüncesini Allah'tan başkasından yamamayan bir insan. Layık görmeyen bir insan. Yani Allah öldürürse ben ölürüm. Allah izin vermemişse, dünya topuyla, tüfeğiyle üzerime gelse, kimse benim canımı almaya muktedir olamaz. Düşüncesinde olan bir insan yani. Görüyoruz, şahit oluyoruz değil mi hayatımızda müminler? Bir insan yedi katlı binadan beton zemine çakılıyor bunu bile kanamıyor kalkıyor yürüyor tekrar işine ya da evine gidiyor bazı insan da yatağında yatarken yatağında 30 santim 40 santim yüksekliğinde yatağında yatarken yatağından yere düşüyor beyin kanamasından gidiyor veya oturduğu sandalyeden düşüyor beyin kanamasından hayata veda ediyor duyuyor muyuz böyle olayları çok istemediğin kadar bunun önleyi var bir insan trafik kazasında araba tamamen hurda bir vaziyette tamamen hurda bir vaziyette bunu kanamadan hiçbir yara almadan kurtulabiliyor icabında kendisi ön koltukta kurtuluyor arka koltukta olan birisi hem de farz mahal emniyet kemerini de takmış olan birisi oturduğu yerde ruhunu teslim ediyor. Orada ölüyor, kurtarılamıyor. Duyuyor muyuz böyle olaylar? Duyuyoruz. Bunun örnekleri o kadar fazla ki. Ha, yaşatan da Allah, öldüren de Allah. Mesela Allah'ın bu özelliğini başka birisine vermemek lazım. Falan kişi vurdu, öldürdü. O öldürmeseydi, ölmezdi dememek lazım. Allah uyarıyor bizi Kur'an-ı Kerim'de. Şöyle söylemeyin diyor. Çünkü kafirler böyle diyorlar. Nasıl demeyin? Bu kardeşimiz bizim yanımızda olsaydı, savaşa gitmeseydi, şimdi ölmeyecekti, yaşayacaktı demeyin diyor. Ya Allah'u u Azimuşşan, Savaşta öldürmez, getirir yatağında öldürür. Getirir yatağında öldürür Müslüman. Ya. Halid bin Velid duymuşsunuzdur. Büyük cengaver. İslam'a girmeden önce de çok büyük savaşçıydı. Komutandı ve savaşta orduları idare ediyordu. İslam'la şereflendikten sonra da bu özelliğini korudu. Allah Resulü onu komutan yaptı. Ondan sonraki Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer zamanında da birçok savaşa komutan olarak katıldı. Vücuduna bir görseniz her tarafı yara bere içinde. Bu kadar çok yarası var, yara almış. Bu insan ruhunu nerede teslim etti zannediyorsunuz? Bu insan ruhunu yatağında teslim etti Müslümanlar. Ağlıyor, ağlıyor, feryat ediyor. Etrafındakiler diyorlar ki, Ya Halid, yahu Allahu u Azimuşşan'a gidiyorsun, onun Resulüne gidiyorsun. Niye korkuyorsun, niye üzülüyorsun diyorlar. Zannediyorlar ki ölümden korkuyor o koca cengaver. Diyor ki hayır, ölümden korktuğumdan değil bu üzüntüm. O kadar savaş meydanlarında cihad ettim, kılıç elimde savaştım, at koşturdum da, cihad meydanında ölüm gelip beni bulmadı da, geldi bu yatakta buldu. Kadınlar gibi yatakta ölüyorum da onun için üzülüyorum dedi. Ama Allahu u Azimuşşan'ın sevgili Habibi buyuruyor ki, bir insan hayatında bir defa dahi, ah keşke cihad olsa da, Allah yolunda savaşarak canımı heba etsem şehit olsam savaş meydanında kalsam dese böyle niyet etse kalbinden ama böyle bir şekilde hulusi kalbine niyet etse o insan yatağında dahi olsa Allah şehit olarak onu kabul eder diyor Allah Resulü evet cemaat-i Müslüman. Demek ki Allahu u Azimuşşan'a şirk koşmamak birinci şart. Hayatımızı idame ettirirken Allah'a şirk koşmadan idame ettirirsek, ha, o zaman o insan cennete girecektir. Cebrail aleyhisselam Allah'tan bu müjdeyi alıyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme veriyor bu müjdeyi. Peygamber Efendimiz de bize veriyor bu müjdeyi. Fakat Ebu Zerrin Garibine gidiyor, garibine gidiyor, diyor ki Ya Rasulallah ve inzena ve in sarak Peki bu insan zina etmiş, hırsızlık yapmış olsa dahi yine cennete mi gidecek? İmanlı, mümin, müslüman ama zina etmiş ya da hırsızlık yapmış bu insan da mı cennete gidecek? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Ve in zana ve in sarak. Evet zina etse de, hırsızlık yapsa da bu insan yine cennete gidecek. Ebu Zer diyor ki, tekrar ettim diyor. Ya Resulallah ve in zana ve in sarak. Yahu zina etse de, hırsızlık yapsa da yine gidecek mi? Resulullah evet diyor, zina yapsa da hırsızlık yapsa da yine cennete gidecek. Tam dört defa ben tekrar ettim. Dört defa Resulullah aynı cevabı verdi ve sonunda dedi ki ala ragmi enfi ebi zerrin Ebu Zerrin hoşuna gitmese de çatlasa da evet Allah o insanı cennete koyacaktır, cennete gidecektir. Elhamdülillah. Bundan daha büyük bir müjde olabilir mi Müslümanlar? Böyle bir mübarek günde, böyle mübarek saatte Allahu Aziz bu müjdesini alan biz müminler, artık yerimizde durabilir miyiz? Bundan sonraki hareket ve tavırlarımız nasıl olur acaba? Allahu Aziz böyle günahkar bir insanı dahi sonunda cennete koyacağına göre ben nasıl bir amel yapmam lazım ki? Allah'a nasıl kul olmam lazım ki, namazımı, orucumu, zekatımı, sadakamı, fitremi nasıl inceden inceye yaparak Allah'ın sevgili bir kullu olmam lazım ki ben başta cennete gideyim? Düşünce bu olması lazım. Yoksa hocadan bugün müjdeyi aldık, tamam. Zina yapan da, hırsızlık yapan da cennete gidecekmiş dedi hoca. O zaman bizim işimiz tamam, biz zina da yapmadık, hırsızlık da yapmadık. Bu hayata böyle devam edelim, sonu cennet nasıl olsa gibi anlamamak lazım değil mi Müslümanlar? Öyle anlamamak lazım. Çünkü çok acayip işler var Müslümanlar. İnsanlar araştırdıkça çok acayip şeyler çıkıyor ortaya. Şöyle bir olay daha var. Sahabiden bir zata dediler ki, ''Eleyse la ilahe illallah al cenne, la ilahe illallah cennetin anahtarı değil mi?'' diye sordular. ''Vehb ibni münebbihe, la ilahe illallah'' diyen cennetin anahtarını açmış, içeriye girmiş değil midir yani? Ondan sonra ne lazım namaz, oruç, zekat, had, bu sıkıntılara ne ihtiyaç var? ''La ilahe illallah'' derim, cennete girerim. Öyle değil mi diye sordular sahabiye. Sahabi cevap veriyor. Bela. Evet doğru. La ilahe illallah anahtardır. Cennetin anahtarıdır. Velakin leyse miftahun illa ve lehu Anahtar dümdüz bir çubuk değil değil mi? Üzerinde dişleri var, girintileri var, çıkıntıları var. Diş diyoruz biz ona diş. Bir anahtar başka bir kilidi açıyor mu? Yok. Neden? Dişleri uymuyor da onun için. La ilahe illallah cennetin anahtarıdır ama onun dişleri de var dişleri. E peki nedir dişleri? Onun dişleri ibadettir, taattır, kulluktur işte. O dişlerini efendim, yaptırmazsan, oydurmazsan anahtarcıya git. Anahtarcının tezgahında bir sürü anahtar var dümdüz. Diş falan açılmamış götürüyorsun anahtarını veriyorsun ona göre diş açıyor değil mi açmadan al getir istediğin kadar getir de bile sokamazsın ha böyledir müslümanlar iman çok büyük bir nimet dedik öyle başladık sohbetimize ve öyle de bitirelim dünyanın en kıymetli nimeti imandır ve o da bizde var elhamdülillah o da sizde var şükürler olsun Rabbime bunun şükrünü eda etmek lazım İman etmiş bir insan cennete girecek mi? El-Hak girecektir. La ilahe illallah diyen bir insan cennete girecektir. Ondan sonrası, ondan sonrası senin Allah'a karşı yapacağın kulluğa kalmıştır müminler. Rabbim cümlemizi bu iman üzere daim eylesin. Hayatımızı da bu iman ile bitirmeyi nasip eylesin. Cumaat-i Müslümin. Saflardaki boşlukları dolduralım. Bugün hem Ramazan hem Cuma. Çok kalabalık. Gerekli tedbiri aldık ama yine sığmayabilir. Dışarıda kaldı cemaat. Şu aradaki boşlukları dolduralım dinlerken. Hemen dolduralım. İki hadis i şerif duası var. Onu yapacağım. Subhane Rabbiyel aleyhile al- Wahhab. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin Okunan hatmi ı şerifleri dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle. Onlardan elde ettiğimiz sevabı evvelen ve bizzat Peygamber Efendimizin aziz, mübarek ruhlarına hediye eledik, vasıl kiramın ruhlarına, ezvacı gücünün ruhlarına, ensar muhacirinin ruhlarına, tabi'in tebe tabiinin tabi'nin ruhlarına da hediye eledik, vasıl Cümlesinin ruhlarını haberdar eyle Ya Rabbi şu mabede maddi manevi katkıda bulunmuş bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediyeledik vasıleyle ya rabbi bu camiye cemaat olmuş ve ahirete irtihal etmişlerinin de geçmişlerinin ruhlarına ve kendi ruhlarına hediyeledik o ya rabbi şurada bulunan amin diyen cemaatimizin de bütün geçmişlerinin ruhlarına da hediyeledik vasıleyle ya rabbi şu mübarek saatte cümlesinin ruhlanı haberdar ile ya rabbi Özellikle hatim sahiplerinin niyetlerini de kabul edip onların da geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu mübarek günleri ve geceleri, şu feyizli ve bereketli günleri ve geceleri senin razı olduğun şekilde değerlendirmeyi nasip eyle. Ya Rabbi oruçlarımızı tam tutup namazlarımızı vesair ibadetlerimizi tam olarak yerine getirmeyi nasip eyle. Ya Rabbi şu mübarek saatte, şu mübarek mekanda rahat bir şekilde bulunuyoruz. Fakat zulüm altında inim inim inleyen kardeşlerimiz var. Filistin'de, Çeçenistan'da vesaire beldelerde Müslüman olduğu için katledilen, hakları elinden alınan, mallarına ve canlarına kast edilen mümin kardeşlerimizi de sen bugünün ve bu saatin yüzüsü hurmetine o zulümlerden muhafaza eyle Ya Rabbi. Kurtar Ya Rabbi. İslam'ı ve Müslümanlarımızı muzaffer eyle ya Rabbi. Zalimleri ve küfrü perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bütün Müslümanların hastalarına şifalan nasip eyle. Dertli olanlarına devalar ihsan eyle. Borçlu olanlarına edalar nasip ya Rabbi. Bizden dua isteyen kardeşlerimizin hayır muratlarını da ihsan eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabul için Allah rızası için el Fatiha.